Awdu billahi min khitamun rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Aleem. Salatü sallam ala ve lahiim. Ve ila jami al-aniayi ve al-mustadiim. Ve ila jami al-aniayi. Ve alhamdulillahi Rabbi Mukabele yapmaya devam ediyoruz inşallah. Mukabeleyi Allah ile yapıyorduk. Allah'ın ayetlerine tevbeyle, istiğfarla, duayla cevap vermeye çalışıyorduk. Kısaca, Allah'ın kitabına, Kur'an'a imanımızı tazelemeye çalışıyorduk. Allah'a verdiğimiz sözü, ahdi, yenilemeye, tazelemeye çalışıyorduk hep beraber. İnşallah Ramazan'dan sonra göreceğiz ki imanımız tazelenmiş. Allah. Yeter ki Allah'ın ayetleri okunurken biz de yapılan duaya, yapılan tevbeye, istiğfara amin diyelim. Amin diyebilmiş olalım. <gülüyor> Dinleyip onu tasdik edip, Allah'ın ayetlerini tasdik edip verilen cevaba tövbeye, istiğfara, duaya amin demiş olalım. İnşallah Allah imanımızı tazelemiş olur. Yepyeni bir mümin, bir Müslüman olmuş oluruz. Artık herhangi bir konuda bir şey söylendiğinde dinlemiş olduğumuz ayetler o anda hemen gönlümüzde açık açık onun doğru mu, yanlış mı, hak mı, batıl mı olduğunu Allah'ın ayetleriyle imanımızla anlayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbihu lehse mavatus seb'u vel erd ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin لَا تَفْتَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّهُ kana haliman قَهُورًا Hiçbir şey yoktur ki, yerde, yedi kat gökte, yedi kat yerde, onu tesbih etmesin. Onu hamd ile tesbih etmesin. Ama siz, onun, yerdeki, gökteki, ikisi arasındakilerin, tesbihini anlayamazsınız. Bununla beraber Allah helim ve gafurdur. Yani ille de sizin bunu anlamanızı beklemez. Ama bunu bilin, böyle iman edin. Yerdekilere, göktekilere bakarken her şeyin Rabbini, kendisini yaratan Rabbini hamd ile tesbih ettiğini unutmayın. Hepsi kendi üzerinde Allah'ın güzelliğini gösterir ki hamd etmiş olsun. Kendisi üzerinde Allah'ın güzelliğini, kudretini, esmasını göstermeyen hiçbir şey, hiçbir varlık hamd etmiş olmaz, onu tesbih etmiş olmaz. Dolayısıyla her neye bakarsak bakalım, mutlaka o kamil olarak yaratılmış, ne bir eksik ne bir fazladır. Ne bir eksikliği vardır ne de bir fazlalığı vardır. Mutlaka Allah onu hak ile yaratmıştır. Yani Allah'ın onun üzerinde bir muradı vardır. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah hiçbir şeyi batın olarak yaratmamıştır. Her şeyi hak ile yaratmıştır. Yani her şeyin mutlaka bir vazifesi vardır. Bir amaç uğruna bir gaye uğruna yaratılmıştır. Onun için varlığa bakarken bizim de varlığı böyle okumamız gerekir ki Allah'ın ismiyle onun üzerinde Allah'ın ismini, Allah'ın ismine okumuş olalım. Eğer varlığa bakarken Allah'ın ismiyle okuyamadıksa onun üzerinde Allah'ın ismini okuyamadıksa Allah adına Allah ismine okuyamadıysak onların hamdini, tetbihini hamd ile tesbihini göremediysek, buna şahit olamadıysak, bunun için tövbe ediyor, Rabbimizden af ve mağfiret diliyoruz. Amen. Bundan sonra ikra emrine tabi olacağımıza, bütün varlığa bakarken hepsinin Rabbini hamd ile tesbih ettiğine iman ediyoruz bakışımızın da böyle olacağına Rabbimize söz veriyoruz. Kur'an okunduğunda seninle ahirete iman etmeyenler arasına bir perde geliriz. Onu anlayamaz. Niye anlayamaz? Ahirete iman etmediği için. Ahirete iman etmiyorsa Allah'ın söylediğini anlayamaz. Allah araya perdeyi gerer. Dolayısıyla ayetleri işitmemiş olur. Duymamış olur. Anlamamış gibi olur. Kalplerinin üzerine bir örtü örteriz. Onu anlamamaları için kulaklarına ağırlık koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak La ilahe illallah dediğinde bir olarak andığında onlar nefretle arkalarını dönerler. Sırt dönerler. Onlar seni dinlerken, Allah'ın ayetlerini dinlerken neyi dinlediklerini, nasıl dinlediklerini ya da nasıl dinlemeyip dinlemek istemediklerini en iyi bilen biziz, buyurdu. Onlar kendi aralarında konuşurken neler konuştuklarını en iyi biz biliriz, dedi. Eğer dışarıda hakkı söylemiyorsak, kendi aramızda konuşurken Allah'ın ayetlerini konuşmuyorsa, derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak değilse, Allah'ın ayetlerini dinlemek, anlamak değilse, ona iman edip, amele dönüştürüp, Allah'ın huzuruna çıkarken hesap vermek değilse, ahirete iman etmemiştik yani. Bu durumda Allah ayetleri okunurken onlar anlamaz dedi. Seninle onun arasında, onlar arasında perde var dedi. Kulaklarında ağırlık var dedi. Kulakları üzerinde perde var dedi. Dolayısıyla hiçbir şey dinlememiş, anlamamış gibi olur. Eğer bize de böyle bir hal olduysa, biz de böyle bir hali yaşadıysak, ayetleri dinlediğimiz halde hiçbir şeyi anlamadıysa, üzerimizde, gönlümüzde, aklımızda, fikrimizde, hayatımızda bir değişiklik olmadıysa, Kur'an hayatımıza yön vermediyse, bizi Allah'a yaklaştırmadıysa, imanımızı arttırmadıysa, imanımızı tazelemediyse, kendimizi Allah'a yakın hissetmemize vesile olmadıysa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Bundan sonra senin ayetlerini dinleyeceğiz Ya Rabbi. Gönlümüzü açacağız Ya Rabbi. Bütün çabamızla, gayretimizle anlamaya çalışıp iman edeceğiz Ya Rabbi. Ve kulli ibadî yekûlulletî Fiyya ahsenu. Kullarıma söyle. Bana kul olanlara, avd olanlara söyle. Bana avd olmayı kabul edenlere söyle. Sözün en güzelini söylesinler. Konuşurken en güzel şekilde konuşsunlar. Sözün en güzeli neyse birbirlerine onu söylesinler. İnne şeytane yenzahu belahum. Eger böyle yapmazlarsa, şeytan onların aralarını bozar. Sözün en güzelini konuşmazlarsa, söylemezlerse, şeytan onların aralarını bozar. İnne şeytane kani lillinsani aduven mübina. Muhakkak ki şeytan insanın apaçık düşmanidir. Şeytanın insanın düşmanı olduğu apaçık ortadadır. Herkes bunu anlayabilecek bir akla, bir bilgiye, bir ilme sahiptir. Allah da hatırlatıyor. Şeytana uymayın. Eğer sözün en güzelini söylemezseniz şeytana uydunuz dedi. Tabi oldunuz. Bu durumda şeytan aranızı bozmuş olur. Allah da kullarına sözün en güzeli neyse onu söyle. Eğer sen bana abd olduğunu, beni sevdiğini, benim sevgimi, rızamı, dostluğumu, yakınlığımı istediğini iddia ediyorsan bu böyledir. Onun için gelişi güzel konuşmuyoruz. Gelişi güzel, laf olsun diye, şaka olsun diye konuşmuyoruz. En güzel söz neyse onu söylüyoruz. Bir insan hakkında onun yüz tane halinden doksan dokuz tanesi kötü olmuş olsa bile bir tane güzel hali varsa o güzel hali söylüyoruz. Bir güzel hali olmayan hiç kimse yoktur. Eğer o mümin ise, müslümansa ondan bahsedeceksen, o güzel hali söyle. Bir insan üzerinde yüz halinden 99'u küfrüne hükmediyor. Ama bir tane hali imanına hükmediyorsa, o bir halini kabul ediyor. onun mümin ve müslüman olduğu zannında hırs nizanında bulunuyoruz. Öyle ki, sözün en güzelini söyleyebilelim onun için, birbirimiz için. Elbette ki, bunu söylemeye çalışırken, söylerken hakikati de ortaya koyuyoruz ki, herkes neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilsin. Bizim onun hakkındaki hükmümüz elbette ki Geçerli hüküm değildir. Herkes için geçerli olan hüküm Allah'ın hükmüdür. Ama Allah bize birbirinizin suçunu araştırmayın, günahını araştırmayın, catuşluk yapmayın dedi. Suizanda bulunmayın dedi. Birbirini çekiştirmeyin. Birbirinizi kötü lafla çağırmayın. Birbirinizi küçümsemeyin diye emretti. Biz hüküm verme bakımında değiliz. Hakem ve hakim olan Allah'tır. Hükmü verecek olan O'dur. Eğer biri böyle bir edebe aykırı hareketi olursa bu durumda kendini Allah'ın önüne koyup hükmetmiş olur. Eğer bir insanın veya bir cemaatin hükmü geçerli olacak olsa ne olur? Cennet boş kalır. Hepsini gönder cehenneme. Oysa ki Allah cennet için genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Koşun. Tek başına koş demiyor. Koşun. Hep beraber koşun. Koşarken birbirinize yardım edin. Birbirinize destek olun. Birbirinizi küfürle itham etmeyin. Birbirinizi cehenneme göndermeye çalışmayın. Bu şeytanın sevdiği bir şeydir. Bize düşen sözün en güzelini söylemektir. Eğer böyle yanlışlar yaptıysak, sözün en güzelini söyleyemediysek, insanları kırdıysa, onlara sözümüzle hakaret ettiysek, küsümsediysek, küfürle itham ettiysek, nifakla itham ettiysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfuret diliyoruz. Amin. Allah insanları ihata etmiştir buyurdu. İhata çepeçevre kuşatmaktır. Her an Allah'ın ihatasının içindeymişiz. Onunla beraber ve Rabbimiz bizi ihata etmiş, insanı ihata etmiş. Çepeçevre kuşatmış, yani insan Allah'ın tecellisinin, hükmünün, kudretinin, el esma husnanın içindedir. Kudret devyasının içindedir. Onsuz o yok mesabesindedir, yoktur zaten. Onunla varlık ediyor, onunla diridir, onunla görüyor, onunla işitiyor, onunla biliyor, onunla seviyor, onun kendisine verdiğiyle hükmediyor. Bütün varlığı Allah'a ait. Bununla beraber bir de Allah onu bir varlık olarak. Kendisine olsun diye yaratmış, bir de onu ihata etmiştir. Onu yalnız bırakmamıştır. O tek başına değildir. Onun için nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir buyurdu. O sizinle beraberdir. Bu beraberliği tatmak gerekiyor. Bu beraberliği hissetmek gerekiyor. Ben, beni yaratan Rabbimle beraberim. Beni yaratan Rabbim benimle beraberdir. Beni ihata etmiştir. Ne söylersem söyleyeyim, ne yaparsam yapayım, neyi düşünürsem düşüneyim O bunu biliyor ve benimle beraberdir. Biz neyi düşündüğümüzü bilmeden O neyi düşündüğümüzü bilendir. Ne yapacağımızı, ne konuşacağımızı biz bilmeden O bunu bilendir. Eğer Rabbimize böyle bir iman ile iman etmemiş idiysek bunun için tevbe ediyor, Rabbimize dönüyor, iman ediyor. Rabbimizden af ve mağfiret diliyoruz. Bundan sonra Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmayacağız inşallah. Sonra Allah, Hazreti Adem de İblis'in kısasını anlattı. Biz meleklere Adem'e secde edin diye emretmiştik. Bütün melekler secde ettiler. İblis hariç. İblis, onu çamurdan beni ateşten yaratmıştım dedi. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Daha üstünüm dedi. Allah onu huzurdan kovunca kıyamet yönüne kadar bana mühlet ver. Eğer bana mühlet verirsen ondan üstün olduğunu ispatlarım dedi. Onun secdeye layık olmadığını ispatlarım dedi. Pek azı müstesna onun hürriyetini kendime bağlarım dedi. Allah da buyurdu ki git dedi. Onlardan kim sana tabi olursa seninle senin o tayfana, şeytanlara tabi olurlarsa, hepinizin cezası cehennemdir, dedi. Hem de tam bir ceza. Eğer o Hazreti insan olmayı, Allah'a yeryüzünde halife olmayı, meleklerin secde ettiği bir varlık olmayı kabul edemeyip, bir avuç toprağa tenezzül ettiyse, bunu unutup kendini çamurdan biri, topraktan biri zannettiyse, ahirete değil de dünyayı tercih ettiyse, evet, hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. Hem de tam bir izin verdi, onlardan gücünün yettiğini, sesinle tedirgin et dedi. Demek ki şeytan bir de sesiyle insanı tedirgin ediyormuş. Nasıl tedirgin ediyor? peş peşe ve veriyor. O da o vesveseden kurtulmaya çalışırken ne yapıyor? Tedirgin oluyor. Ne dedi? Gücünün yettiği. Eğer gücün yetiyorsa, kime gücün yetiyse bunu yaptırır. İnsanım sade. İnsan kendisi şeytana tavuk vermezse, şeytan verdiği vesveseyle insanı tedirgin edemez. Onun şeytandan olduğunu bilir ve onu reddeder. Asla Kendisini cehenneme sürüklemeye çalışan şeytanına bu dostluğu göstermez. Bu yakınlığı göstermez. Şeytani, şeytanın verdiği vesoseyi ciddiye almaz. Onun için şeytanın verdiği vesoseyi böyle basite alanlar, hatta bu vesosenin imandan olduğunu söyleyenler evet, yanlış düşünmüş, yanlış anlamıştır. Tavizi şeytana veren kendisidir. Gücünün yettiğine sesinde tedirgin net dediği süvarilerinle, piyadelerinle üzerine, üzerlerine yaygara yap dedi. Yani bütün arkadaşlarınla o kullandığın sana tabi olan şeytanlarla beraber ister süvari olsun, ister piyade olsun, yani onlar senin askerlerin, onlar da o saldırıyı yap dedi. Kime? Gücünün yetiğine. Allah senin benim kullarım üzerinde etkin olmaz, yetkin olmaz dedi. Bana kul olanlar üzerinde etkin olmaz çünkü. Eğer senin etkin üzerinde varsa o kulluğu kabul edememiş, iman etmediği içindir çünkü. Sana bu müsaadeyi veriyorum dedi Allah. Böyle olunca bazen biriyle uğraşan şeytan bir tane değil, Yüz tane olabilir. Evet, devam ediyor. Mallarına, evlatlarına ortak ol, onlara vaadde bulun. Şeytan, insanın malına nasıl ortak olur? Evladına nasıl ortak olur? Eğer biri şeytanın verdiği vesveseyle, şeytanın peşinden giderek malını, günahta harcıyorsa Allah yolundan başka yere kullanıyorsa şeytanın yolunda harcıyorsa malını şeytan ona ortak olmuş malına ortak olmuş ne kadarını şeytanın yolunda harcadıysa sarf ettiyse bu durumda şeytan o kadar onun malına ortak olmuş evlatlarına ortak ol dedi Evlatlarına nasıl ortak oluyor? Evladını yetiştirirken ona ilk önce La ilahe illallah dedirtmemişse, Allah'a iman ettirmemişse, ahirete iman ettirmemişse, ona Allah'ın vahyini öğretmemişse, bu durumda şeytan onun evladını kendi yolunda kullanır. Evet. Ana baba biraz istifade etse de, Şeytan aynı zamanda o evladı kendisi için, kendi yolunda kullandığında şeytan evlada da, evlatlarımıza da ortak olmuş oldu. Ama Allah ne buyurdu önce? Gücünün yettiklerine, Eğer gücün yetiyorsa yap. Benim kullarıma bunu yapamazsın dedi. Bana av bunu yaptıramazsın dedi. Ne kadar sana taahhüt vermiş, gönlünü açmış, Beni de de seni kabul etmiş de o kadar bunu yaparsın dedi. Evet, bir de onlara vaadde bulun. Şeytan aldatmaktan başka herhangi bir vaadde bulunmaz dedi. Vaadi yapan Allah'tır çünkü. Vaadi hak olan Allah'tır. Kıyamet günü de zaten ne diyordu? Şeytan kendini arkadaşına karşı savunurken Allah onu davet etmişken peygamber onu davet etmişken o Allah'ın peygamberin davetine uymadı benim davetime ben de davet ettim, benim davetime icabet ettim. Oysa ki Allah'ın vaadi haktır ben yalancıyım ben sana karşı yalancı çıktım. Sana vaadde bulundum ama yalancı çıktım. Hangi vaatte bulunmuş? Mesela şeytan sizi fakirlikle korkutur dedi. Onun için ne yap diyor? Cimrilik yap dedi. Sen çocuklarının geleceğini düşün dedi. Çocuklarının geleceğini düşünmeye çalışırken dünyayı ahiretin önüne koyuyoruz onlar için. Sen şu okulu kazanmazsan olmaz, okumazsan olmaz. Hatta bırak onu. Artık kız çocuklarını da öyle yaptık. Öyle söyledi çünkü. Aldık şeytana, teslim ettik. Hadi sen de bu evladımız üzerinde bize ortak ol dedik. Evet. Ayet devam ediyor. İnne ibadi leyse aleyhim sultan. Sen benim kullarım üzerinde saltanat sahibi değilsin. Sen benim kullarıma hükmedemezsin dedi Allah. Ve kefa birre vekilâ. Vekil olara. Rabbin kafiidir Kendi kullarına, vekil olarak Allah kafiidir Eğer biri Allah'a kul olmayı, avd olmayı kabul etmişse Allah onun vekilidir. Vekil olarak ona kafiidir Hiçbir şeytan ona yaklaşamaz. Onun malına, evladına ortak olamaz. Onu yaygaraya boğamaz. Evet. O Verdiği vesveseyle onu meşgul edemez. Ona sıkıntı veremez. Niye? O Allah'a avd olmuş. O Allah'ı seviyor. O şeytani nasıl dinler? Nasıl dinleyebilir? Şeytanın sesini, şeytanın verdiği vesveseyi nasıl sevip peşine takılabilir? O Allah demeyi seviyor. Allah diyeni seviyor. Şeytanın verdiği o saçma sapan vesvesenin peşine takılır mı hiç? Takılıyorsa sorun var. Eğer şeytana taviz verdiysek onu düşman olarak göremeyip, anlayamayıp verdiği vesveseyi sanki gerçekmiş gibi, doğruymuş gibi zannettiysek, böyle bir zanna kapıldıysa, Rabbimizden af diliyor, diliyoruz. Amen. Eğer şeytan bizi tuzağına düşürdüyse, sesiyle, verdiği vesveseyle bize sıkıntı verebildiyse, eğer malımıza, evladımıza ortak olduysa, onu biz malımıza, evladımıza ortak yaptıysa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Onun bizi aldatmasına kanıp, onunla verdiği sözle aldandıysa, Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Rabbimiz senin, benim kullarım üzerinde hiçbir saltanatın olamaz. Dediği halde, eğer o bizim üzerimizde saltanat sahibi olduysa, bize hükmetti ise, bizi kendisi istediği gibi hareket ettirdiyse, konuşturduysa, bir yerlere sürüklediyse, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Eğer Rabbimizi vekil olarak kabul edemedi vekil olarak onu kendimizde kafi görmediysek Rabbinizden af diliyor, mafruk diliyoruz. Rabbiniz o Allah'tır ki fazlından nasip arıyorsunuz diye sizin için denizlerde gemileri sevk eder, denizlerde gemileri yürütür, suyun üzerinde gemileri yürütür. Denizdeyken onlara bir zarar dokunduğu zaman, batma tehlikesi geçirdiğiniz zaman, o anda Allah'tan başka kim yardım edebilir? Herkes bunu biliyor. O anda herkes Allah'a yalvarır, bizi kurtar diye, bize yardım et diye. Ne zaman onları kurtarsak, o nankör olanlar, Yine Allah'tan yüz çevirir, Allah'a güvenmekten, Allah'a dua etmekten, Allah'tan istemekten yüz çevirir, nankörlük yapar. Sanki hiç böyle bir tehlike atlatmamış gibi. Allah da duydu ki, böyle yapıyorsunuz. Yani kara tarafında Allah'ın sizi yere geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Denizde korktunuz, endişe ettiniz. Yani karadan emin misin? Allah seni yerin dibine geçirmeyeceğinden ya da bir fırtına gönderip sizi helak etmeyeceğinden emin mi oldunuz? Bu sadece bir örnek. Bir sıkıntı yaşadığımızda bu bütün insanlar için böyledir. Ya Rabbi eğer beni bu sıkıntıdan kurtarırsan tövbe edeceğim deriz. Sana kul olmaya çalışacağım deriz. Şu yanlışları yapmayacağım deriz. iman edeceğim deriz. Hatta farklı farklı vaatlerde bulunuruz. Kurban keseceğim. Oruç tutacağım deriz. Ama o musibet üzerimizden geçince sanki hiç olmamış gibi eğer davranıyorsa, bu vaadımızı yerine getiremiyorsa işte bu ayetin muhatabı olmuş oluruz. Eğer Allah bizi imtihana tabi tutup, kendine döndürmek için bize sıkıntılar yaşattıysa, sonra o sıkıntıları üzerimizden giderdiyse, sanki o sıkıntıları yaşamamış gibi davrandıysak, nankörlük yaptıysa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Sen gıfursun ya Rabbi, sen tevvapsın ya Rabbi, sen afursun ya Rabbi. Tevbe ediyor, mağfiret diliyoruz ya Rabbi. andolsun ki biz Adem oğullarını yani insanı mükerrem yarattık. Şerefli yarattık. İkraman nail olmuş olarak yarattık. Onları hem karada hem denizde taşıtlarla taşıttık. Onları güzel ve hoş nimetlerle rızıklandırdık. Evet, onları, Adem oğullarını yarattığımız diğer varlıkların çoğundan faziletli kıldık, üstün kıldık. Evet, çoğundan dedi. Ayeti doğru anlamak gerekiyor. Hepsinden demedi. Çoğundan demek, çoğundan üstün kıldık. O zaman bir kısmı de onlardan üstün manasına gelir. Ayetin manası öyle de evlidir. Elbette ki çoğundan üstün kılmış. Hangi konuda genel olarak secde edilmesi yönünden en öndedir. Halife olma yönünden en öndedir. Ama bir insan bir devenin çekeceği yükü taşıyamaz. Yükü taşıma yönünden deve daha öndedir. Bu durumda deve insandan daha üstündür denir mi? Denmez. Ama bir yönüyle güç itibariyle daha üstündür. İnsan varlığın, kainatın göz bebeğidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ayet yanlış tefsiri edildiği için bunu izah etme gereğini duydum. Evet. Bir yönüyle elbette ki birçok varlık Ayrı ayrı, farklı farklı yönleriyle insandan üstün olabilir. Bir kuşun görmesiyle bir insanın görmesi bir değildir. Bir balığın, balinanın sesiyle insanın sesi bir değildir. Arada çok fark vardır. Kuşun görmesi çok daha keskindir. İşitme yönünden de bu böyledir. Başka varlıklar insandan çok daha Güzel işitirler. Bu, insandan üstün olduğunu göstermez. Ama genel itibariyle insan her yönüyle bütün varlıklardan üstündür. Ama bazı konularda başka mahlukların üstünlüğü önde olur dedi. Buna rağmen o gene üstündür. Ona öyle gerekiyor, ondan Allah ona öyle muamelede bulunmuş. Ayet devam ediyor. O gün, kıyamet günü bütün insanları, her insan topluluğunu imamlarıyla beraber çağıracağız. Her insan topluluğun bir imamı vardır yani. Çağıracağız. Kimin kitabı sağından verilirse kimin kitabı sağından verilirse onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlara kıl kadar zulmedilmeyecek. Kim burada dünya hayatını yaşarken hakkı görmede ama olursa, kör olursa, Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır davranırsa, o ahirette de kör olacak ama olacak ahirette de, yol itibariyle de en şaşkın olacak. Ahirette niye şaşkın kalıyor? Çünkü burada anlamayınca orada da anlamayacak. Ne olup bittiğini bile anlamayacak. Kaybettiğini görecek ama ahli bir türlü bunu almayacak. Burada kör davrandığı için daha önce okumuştuk. Allah ne buyuruyordu? O kör olarak Allah'ın diriltildiği kimse dedi ki: "Ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Bugün niye görmüyorum?" Evet. Allah ne buyuruyordu cevap olarak ona? Ayetlerimize karşı kör davrandığın için, bizi görmede kör davrandığın için bugün sen de kör kalacaksın böyle. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Sana vahyettiğimiz şeyden başka neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. Allah'a Allah'ın vahyettiğinden başka bir şeyle Allah'a iftira edesin diye. Eğer böyle yapsaydın, iman etmeyenler, müşrikler seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse az da olsa biraz onlara meyletmişsin. Eğer böyle bir yanlış yapsaydım ne olurdu? İsterse bu iyi niyetle olsun. Yani ben böyle söyleyeyim, insanlar iman etsin. Ya da ayetlerden şu tavizyi vereyim, insanlar iman etsin. O güzel bir fikre benziyor. Hayırlı bir şeye benziyor. Allah peygamberine neredeyse yani bir anda olsa düşündün acaba bunu böyle söylesem ya da Allah'ın ayetini olduğu gibi söylemesem olur mu? diye düşündün. Biz eğer senin gönlünü, kalbini sağlam, sabit tutmasaydık sana sebat vermeseydik deyse ona meyletmiştin. Eğer öyle yapmış olsaydın yapacak olsaydın sana hayatın ve ölümün acısını, azabını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı yardımcı da bulamazdın. Kim yardım edebilir? Eğer Allah Resulüne böyle söylüyorsa, Allah'ın ayetinin dışına çıksaydı, en ufak bir taviz verseydin hem dünyanın hem hayatın hem ölümün azabını sana kat kat tattırırdım." dedi. Hiç kimse de sana yardım edemezdi bana karşı. Bütün insanlar için bu böyledir. Burada ayetleri okuyoruz. Bu sadece okumaya çalışıyoruz, okumaya çalışırken atlamamaya çalışıyoruz ama daha önce anlattığımız genel olarak horlulardansa orayı geçiyoruz. Çünkü en azından öz itibarıyla anlaşılsın diye bunu yapıyoruz. Yoksa ayeti atamak mümkün değildir. Ama sadece bakıp bu benim işime gelmedi, bunu okum yayım dediğinde işte bu ayetin muhatabı oluruz. Bunu söyleyen bir alim şu ayeti söylemeyeyim dediğinde veya o ayeti okuduğu halde, anladığı halde bunu ben geçeyim. Bir şey olmaz. Buna hiç bakmayayım. Dese bu ayetin hükmüne gider. İşi bitmiştir. Onun için ısrara ne diyoruz? Allah ne dediyse o. Allah'ın kitabı elimizde. Her evde Allah'ın kitabı vardır. Olmayanlar buradan alsın. Zaten söylüyoruz. Herkes Allah'ın kitabını mealenden okusun. Okuma yazması olmayan kimse yoktur. Okuyamıyorsa dinlesin. Rabbi ona ne söylemiş bunu anlar. Allah bizi kendi kelamından, kitabından hesaba çekecek. Böyle bir imkan, hepimizin imkanı vardır. Bir cüz yarım saat sürer. Türkçe mavi okunuşu yarım saat sürer. her gün yarım saat dinlese, bir ay sonra Kur'an'ı hakmetmiş olur. Rabbini dinlemiş olur yani. O zaman da ne demesi lazım? Rabbim neyi söylemişse doğru odur, hak odur. Şu alim şöyle söyledi, falanca Veli böyle söylemiş, falanca Şeyh böyle söyledi, yok. Allah ne söyledi o. Veli'nin işi, alimin işi, Allah'ın kelamını anlatmaktır. Allah'ın vahyini taşıyıp o vahyi o gönüllere vermektir. Onu onun gönlünde asmaktır. Hikmetini beyan etmektir. Kendinden fikir üretmek değildir. Kendinden söz söylemek değildir. Bir konuda Allah konuşmuşsa orada söz kula düşer mi? Kul orada söz söylerse bu Allah'a karşı en büyük saygısızlık olmaz mı? Allah'ın konuşmadığı hiçbir alan, hiçbir yer yoktur. Hiçbir şey yoktur. Her konuda Allah konuşmuştur. O zaman her konuda söz hakkı Allah'ındır. Yani hayatı yaşarken evlilik mi yapacaksın? Ticaret mi yapacaksın? Başka bir iş mi yapacaksın? Memurluk mu yapacaksın? Analık mı yapacaksın? Babalık mı yapacaksın? Kardeşlik mi yapacaksın? Her neyi söylersen söyle, aklına ne gelirse gelsin, mutlaka o konuda Allah'ın bir emri vardır, bir hükmü vardır. Şu doğru, şu yanlıştır, şu güzeldir, şu da çirkindir, Hükmü vardır. Onun için, her ne olursa olsun, mutlaka Rabbimize sormamız gerekir. Ya Rabbi, senin emrin nedir? Kul budur zaten. Bunun dışına çıkarsak ayetin dışına çıkmış oluruz. Ayetlerin dışına çıkmış oluruz. Allah'ın emrinden başka bir şey uydurup Allah'a iftira atmış oluruz. Allah bizi Allah'a iftira atmaktan muhafaza eylesin. Allah'a iftira atmış olanlardan eylemesin. Amin. Kendi bilgisini, ilmini Allah'ın kendisine vahyettiği, vahyinin önüne koyanlardan eylemesin. Amin. Şeytanın verdiği vesveseyi, zanını Allah'ın vahyinin önüne koyanlardan eylemesin. Amin. Her ne olursa olsun, hakkı söyleyenlerden eylesin. Allah'ın ayetlerini söyleyenlerden eylesin. Allah'ın ayetlerini söylerken, konuşurken veya ayet Allah'ın ayeti böyle söylüyor demek doğru değildir. Ne demek lazım? Nasıl anlamak gerekiyor? Ben bu ayetten Rabbimin bana böyle söylediğini anladım demek gerekiyor. Bir başkası o ayetten çok daha farklı, çok daha geniş kapsamlı bir mana anlamış olabilir. Bu böyle söylemiş deyince ayeti sınırlamış oluyorsun çünkü. Kimsenin ayeti sınırlamaya hakkı yoktur. Herkes farklı farklı nefsine göre, nefsinin mertebesine göre, ilmine göre, marifetine göre, hikmetine göre evet, daha farklı farklı, daha geniş kapsamlı anlayabilir. Onun için ne demek lazım? Ben bu kadar anladım. Ben bunu böyle anladım ama ömür anlayanların da anlayışını kabul ediyor demek lazım. Yoksa bu böyle söyledi. gerisi kim bunun dışında bir şey söylerse bu yanlıştır demek Kur'an'a sınır koymaktır. Allah'ın vahyin manasına sınır koymaktır. Oysaki ne buyururdu? Ağaçlar, kalem, denizler mürekkep olsa bir o kadarında getirseniz yine Allah'ın kelimeleri bitmez. Bunu buna mana veremezsin. Bu manayı tamamlayamazsın dedi. Sonsuz bir deryadan Herkes içmelidir. Kana kana içmelidir. Bir denizden ne kadar içebilirsin? Kaç kova içebilirsin? İşte senin Kur'an'dan, istifaden de içebildiğin kadardır. Derya olduğu yerde duruyor. Deryayı içtim demek edebe aykırı bir şeydir. Eğer sen onlara uysaydın buyurdu, işte o zaman sana dost olurlardı. Yani Allah'a iman etmeyen kimseler, sen Allah'ın vahiylerini vazgeçmediyse sana dost olmaz. Sen onlar gibi olmadıksa, yani kafir, müşrik, münafık olmadıysa sana dost olmaz dedi. Sonra Allah bütün kullarına duayı öğretir. Evet, Rasulullah Efendimize bütün kullarına duayı öğretir. De ki, Rabbim, gireceğim yere beni ile doğrulukla girdir. Gireceğim yere, herhangi bir yere gittiğimizde, gireceğimiz yere bizi sadık olarak girdir. Aynı şekilde. Çıktığımız yerden de bizi sadık olarak çıkar. İmanını, sadakatini kaybetmiş olarak çıkarma ya Rabbi. Beni koru yani, beni muhafaza et ya Rabbi de duayı Allah öğretiyor. Bana katından bir sultan ver, bir güç, bir kuvvet ver. O gücü kullanabilecek bir manevi hal ver ya Rabbi. Evet, de ki, hak geldi, batıl zail oldu. Batıl yok oldu. Hak güneş gibidir. Güneş doğunca karanlık yok oldu. Allah'ın vahdi gelince bütün sözler, bütün zanlar, bütün vesveseler yok oldu. Hak geldi çünkü. Bir gönüle hak gelirse gönüldeki bütün yanlışlıklar, vesveseler, zanlar yok olur. Hakın gönlümüze gelmesi için, ilmesi için bize yardım et Ya Amin. Gönlümüze hak gelsin, batıl zahil olsun Ya Amin. Gönlümüze vahyin güneşi doğsun, karanlıklar yok olsun Ya Amin. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Müminler için O'nda şifa vardır, onda rahmet vardır. Kur'an müminlere şifa ve rahmettir. Zalimlerin de ancak hüsranını arttırır. Kendine zulmeden zalimler de Allah'ın ayetlerini dinlediğinde sadece onların hüsranı artar. Sadece zarar ederler. Hüsran, zarar vermek Mü'mine nasıl şifa oluyor? Gönlüne şifa oluyor. Hastalığını tedavi ediyor. Nifak hastalığını, küfür hastalığını, şirk hastalığını tedavi ediyor. Temizliyor onu. Ona rahmet oluyor. Onu Allah'ın rahmetinin içine alıyor. Elbette ki dinlediğimizde. Zalimlerin nasıl husranını artırıyor? Zalim, vesvesenin peşinde koşuyor. Şeytan ona dürtüyor. Allah böyle söyledi. Acaba niye böyle söyledi? Acaba ne demek istedi? Şurada şöyle söylenmişti. Şöyleyse bu niye böyleydi? Hüsrani artıyor. küfrü artıyor. Şirki artıyor. Nifatı artıyor. Allah Kur'an'ı bizim için şifa eylesin. Amin. Rahmet eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Allah'ın ayetlerini okunduğunda hüsranı atmış olanlardan eylemesin. Amin. Ne zaman insana bir nimet versek yan çizer, yüz çevirir. Yani benim ihtiyacım artık Allah'a yok. Nimet içinde oldu ya. Artık gevşer. Kulluktan yüz çevirir. Eğer ona bir sıkıntı dokunsa, bir şey dokunsa hemen ümitsizliğe kapılır. Bu yanlış. Böyle olmaması gerekir. Allah ona bir nimet verdiğinde şükretmeliydi, hamd etmeliydi bir sıkıntı dokunduğunda da sabretmeliydi. Bu Rabbimin imtihanıdır demeliydi. Herkes kendi görüşüne göre hareket eder. Bakışına göre hareket, anlayışına göre hareket eder. Eğer o bakış Allah'a göre bakış değilse, Kur'an'a göre bakış değilse, Resulüne göre bakış değilse hem dünyada hem ahirette o hüsrandadır. O kendine zulmediyor. Kimin doğru yolda olduğunu Allah bilir. Herkes kendini savunabilir. Ben doğru yapıyorum diyebilir. Ama Allah'a göre doğru yolda değilse o hesranda Kaybetmiştir. Allah buyurdu ki Resulullah Efendimiz de, eğer istersek, dilersek sana vahyettiğimizi tamamen gideririz. Unutursun. Hepsini silerim. Bu durumda kendine bir vekil de bulamazsın. Yani onu geri getiremezsin. Kimse sana yardım da edemez. Ancak sen Rabbinin rah rahmeti içindesin. Evet gerçekten onun senin üzerindeki rahmeti, fazli, keremi çok büyüktür, buyurdu. Ne anlamamız gerekir? Farz edelim ki Allah'ın bu vahyi önümüzde, elimizde olmasa, Allah'ın ipi elimizde olmasa yolu nasıl bulabilirdik? Farz edelim ki Allah elimizden çekti aldı. Zahiri olarak çekip almaz. Manevi olarak çektiği aldı. Hepimiz yolumuzu şaşırırız. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu asla anlayamayız. O bize öğretmese, kim bize öğretebilir? Nasıl öğrenebiliriz? Çekip almış mıydır? Evet, çekip almıştır. Onun için yolumuzu kaybetmişiz. Onun, yolumuzu bulmak için Mutlaka Allah'ın vahyine sarılmamız gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Onun için bu Ramazan'da ne yapıyoruz? Ona sarılıyoruz. Rabbimizle beraber oluyoruz. Onun vahyiyle beraber oluyoruz. O bize söylüyor, biz de tövbeyle, istiğfada, duayla cevap vermeye çalışıyoruz. Onu kaybetmemek için. Allah onu elimizden almaması için. Siz bu nimetin kıymetini bilmediniz. Hadi ondan mahrum kalın dememesi için. Bize kaybettiniz dememesi için. Kalbiniz mühürlendi dememesi için. Der mi? Der. Vadi böyledir. Koranı bize indiren Rabbimize hamd olsun. Amin. Bizi vahiyle buluşturan Rabbimize hamd olsun. Amin. Resulüyle buluşturan Rabbimize hamd olsun. Amin. Resulünü önümüze örnek olarak koyup, ona tabi olun, onun gibi yapın, ona uyun diyen Rabbimize hamd olsun. Amin. Yolumuzu şaşırmışken, delaletteyken, hidayetiyle bize hidayeti gösteren Rabbimize hamd olsun. Amin. Biz bu Kur'an'ı müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah onu hak ile indirdi. Onu yavaş yavaş belli aralıklarla insanlara okuyasın diye onu ayet ayet, sure sure ayırdık. Kullarım onu anlasın diye ayet ayet, sure sure indirdik. tercihsizindir. ister ona iman edin, ister iman etmeyin. Ama Allah'ın kendilerine ilim verdikleri, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda yüzüstü secdeye kapanır, Rabbimizi tenzih eder derler. Rabbimizin Vadi elbette yerine gelir derler ağlayarak yüzüstü secdeye kapanır, Allah'ın ayetleri onların haşyetini ve Allah'a olan saygılarını arttırır. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. Namazı kılarken sesini fazla yükseltme, da açaltma. İkti arası bir yol tut. Evet, de ki Allah'a hamd olsun. Onu tekbir ile Allahu Ekber diyerek onu tekbir et. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <gülüyor> Allahu Ekber Allah Allah. ve Lillahi'l-hamd. bütün adamlardan Allah'a hamd olsun Amin.